Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü o gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.